952 numaralı konu Hazreti Ömer'in rivayeti evet bir kişi Hazreti Peygamberi 3 defa çağırdı her üçünde de Hazreti Peygamber efendim diye karşılık verdi